Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Verdiğiniz sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi olmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan kayaya benzer ki, kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz. Allah! Kafir topluluğunu hidayete erdirmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor, Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah, kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve insanlara duyurma olduğunu ortaya çıkarır. Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.